Ee, hocam hacca niyetlenmiş bir izleyicimiz fakat vefat etmiş. Ee, şimdi bu kişinin ayırdığı meblağ, haç için ayırdığı meblağ birisinin hacca gitmesi için kullanılabilir mi? Veya bu meblağın asıl tasarruf etmek gerekiyor hocam. Buyurun. Yani bir kişi vasiyet etmişse ki benim adıma hacca gideniz diye evlatlarının bu vasiyeti yerine getirmesi gerekir. Peki ne olacak hocam? Adam vefat etti. İnşallah yazılmıştır kura'da Nasıl oluyor? Onu da bilmiyorum. Ee, müracaat ederler Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Meseleyi arz ederler. Hı hı. Böyle bir durum var. Ee, babamızın hacca gitmesi gerekiyor. Bize vasiyeti var. Bu konuda çözüm olarak ne önerirler? Başkanlık onu bilmiyorum. Ee, ancak şunu da yapabilirler. Yani bir kişiyi bedelle gönderebilirler. Yani hacca giden diyelim bir görevli vardır. Hı hı. O görevlinin masraflarını karşılamak suretiyle babası adına vekaleten bedel olarak hac yaptırabilirler. Hı hı. Burada şu problem çıkıyor yalnız. Hocanın Müslüman olması gerekiyor. Ne demek? Yani hoca Müslüman da ne, de, ne o? Helal haram duygusunu taşıması gerekiyor. Yani Diyanet işleri başkanlığından aldığı bütün yolluğu vesaire onu iade edecek. Yani güvenilir biri, emin. Güvenilir, bir emin hı hı. bir hoca efendi olması lazım. E, aldığı parayı iade edecek kuruma, Diyanet vakfına falan. E, bu beyefendiler, e, hoca efendinin efendim uçak parası orada kalma parası vesaire vesaire bütün masraflarını karşı. Yani hocamızı bizzat hacca gönderiyormuş evet, gibi onu karşılamak suretiyle babaları adına hac yaptırıyor. Bedel olarak hac yaptıracaklar. Ama burada dediğim nedir özellikle güvenilir bir hoca olması lazım. Hem devletin ödediği parayı alacak hem bu tarafa alacak caiz olmaz. Böyle güvendiğiniz hoca efendi varsa, evet. daha önce hacca gitmişse, sizin adınıza da bu hacı yapabilecek Birinize. kalite ve kapasitete ise böyle bir değerlendirme yapabilirsiniz. Peki hocam bu tarz sorular da sık sık geliyor ama bir başkasının yerine hacca veya umreye giden kimse kendisinin ibadeti de orada kabul olur mu? Böyle sorular da çok geliyor hocam. Evet, yani bir defa iki kişi adına hac olmaz bir anda biliyorsunuz. Yani bir dönemde bir hac yapılır bir hı hı. kişi adına yapılır. Hı hı. Hem kendi adına hem bedel olduğu kişi adına hac olmaz. Ne olabilir? Tavaf olur. Hı hı. E fazladan umre yapabilirsiniz. Yani sizi mesela birisi umreye gönderdi diyelim. Hı hı. E o şahıs adına umrenizi yaptıktan sonra kendi adınıza umrenizi yapabilirsiniz. Veya sizi hacca gönderdi, temettu haccını yapacaksınız diyelim. Temettü hacında öncelikle bir omre vardır. Omre bittikten sonra ihramdan çıkarsınız, Arafat'a kadar rahatsınız. O esnada kendi adınıza istediğiniz kadar omre ve tavaf yapmanızda bir sakınca yok. Ancak haç sadece bir kişi adına yapılabilir.